Afyon mahkemesine ve ağır ceza reisine beyan ediyorum ki, eskiden beri fıtratımda tahakkümü kaldıramadığım için, dünyaya karşı alakamı kesmiştim. Şimdi o kadar manasız, lüzumsuz tahakkümler içinde, hayat bana gayet ağır gelmiş. Yaşayamayacağım. Hapsin haricinde yüzler resmi adamların tahakkümlerini çekmeye iktidarım yok. Bu tarz hayattan bıktım. Ben sizden bütün kuvvetimle tecziyemi talep ediyorum. Şimdi kabir elime geçmiyor. Hapiste kalmak bana lazımdır. Makam-ı iddianın asılsız isnat ettiği suçlar, siz de bilirsiniz ki yok. Beni cezalandırmaz. Fakat beni manen cezalandıracak vazife-i hakikiye karşı büyük kusurlarım var. Eğer sormak münasip ise sorunuz cevap vereyim. Evet, büyük kusurlarımdan bir tek suçum, vatan ve millet ve din namına mükellef olduğum, Büyük bir vazifeyi dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan, hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine, şimdi bu afyon hapsinde kanaatim geldi. Nur şakirtlerinin halis ve sırf uhrevi, nurlara ve tercümanına karşı alakalarına, dünyevi ve siyasi cemiyet namını verip, onları mesul etmeye çalışanlar, ne kadar hakikatten ve adaletten uzak düştüklerine karşı, Üç mahkemenin o cihetten bize berat vermesiyle beraber deriz ki, hayatı istimaiy-i insaniyenin hususan millet-i İslamiyenin üslü esası, akrabalar içinde samimane muhabbet ve kabile ve taifeler içinde alakadarane irtibat ve İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi fedakarane bir alaka ve hayatı ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlerine ve naşillerine sarsılmaz bir rabuta ve iltizam ve bağlılık gibi hayatı ictimaiyi esasıyla temin eden bu rabutaları inkar etmekle ve şimaldeki dehşetli anarşilik tohumunu saçan ve nesil ve milleti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve milliyeti izale eden ve medeniyeti beşeriyeyi ve hayatı ictimaiyeyi bütün bütün bozmaya yol açan kızıl tehlikeyi kabul etmekle ancak nur şakirtlerine cemiyet namını verebilir. Onun için hakiki nur şakirtleri çekinmeyerek Kur'an hakikatlarına karşı kutsi alakalarını ve uhrevi kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. O uhuvvet sebebiyle gelen her cezayı memnuniyetle kabul ettiklerinden Mahkemenizde hakikati hali olduğu gibi itiraf ediyorlar, hile ile dal kavukluk ile ve yalanlarla kendilerini müdafaaya tenezül etmiyorlar. Afyon Mahkemesine iddianameye karşı verilen itiraz tetinmesinin etinmesinin bir zeylidir. Evvela mahkemeye beyan ediyorum ki iddianame Denizli ve Eskişehir mahkemelerimizdeki o eski iddianamelere ve aleyhimize satiği ehli vukufların sati takikatlarına bina edildiğinden mahkememizde dava ettim ki bu iddianamenin yüz yanlışını ispat etmezsem yüz sene cezaya razıyım. İşte o davamı ispat ettim. Yüzden ziyade yanlışların cedvelini isterseniz takdim edeceğim. Saniyen. Ben Denizli mahkemesinde kitap ve evraklarımız Ankara'ya gittiği sırada aleyhimizde hüküm verilecek diye telaş ve meyyusiyetle beraber arkadaşlarıma yazdım ve bazı müdafatımın ahirinde bulunan o yazdığım parça şudur. Eğer Risale-i Nur'u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları, imanlarını onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar, sonra beni idam ile mahkum etseler, şahit olunuz. Ben hakkımı onlara helal ediyorum. Çünkü biz hizmetkarız. Risale-i Nur'un vazifesi, imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafkirlik girmeyerek yapma mükellefiz. İşte ey heyet-i Bu hakikata binaen, Risale-i Nur'un cerhedilmez kuvvetli hüccetleri, elbette mahkemede kalpleri kendine çevirmiş. Aleyhimde ne yapsanız ben hakkımı helal ederim, gücenmem. Bunun içindir ki, eşedli zulm ile bir eşedli istibdat tarzında şahsımı hiç ömrümde görmediğim ihanetlerle çürütmekle damarıma dokundurulduğu halde tahammür ettim. Hatta beddua da etmedim. Bize karşı bütün ittihamlara ve bütün isnat edilen suçlara karşı elinizdeki Risale-i Nur'un mecmuaları benim mukabele edilmez müdafaa namem ve cerh edilmez itiraz namemdirler. Medar hayrettir ki, Mısır, Şam, Halep, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme allameleri ve Diyanet Riyasetinin müdakkik hocaları, onur on mecmualarını tetkik edip, hiç tenkit etmeyerek takdir ve tahsin ettikleri halde, iddianameyi aleyhimize toplayan zekâvetli zat, Kur'an'ı yüz kırk suredir diye acip ve pek zahir bir yanlışıyla ne derece sathî baktığı ve Risale-i Nur bu ağır şerait içinde ve benim gurbet ve kimsesizliğim ve perişaniyetimde ve aleyhimde dehşetli hücumlarla beraber, yüzbinler ehl-i hakikata kendini tasdik ettirdiği halde, daha Kur'an'ın kaç suresi var olduğunu bilmeyen o iddiacı zat, Risale-i Nur, Kur'an'ın tefsirine ve hadislerin teviline çalışmasıyla beraber, bir kısmında okuyanlara bir şey öğretme bakımından ilmi bir maliyet ve kıymet taşımadığı görülmektedir diye tenkidi ne derece kanundan, hakikattan, adaletten ve haktan uzak olduğu anlaşılıyor. Hem size şekva ediyorum ki, 40 sayfeli ve yüzer yanlışı bulunan ve kalplerimizi yaralayan iddianameyi tamamıyla bize iki saat dinlettirdiğiniz halde aynı hakikat bir buçuk sayfeyi ona karşı ısrarımla beraber iki dakika okumağa müsaade etmediğiniz için. Ona mukabil itiraz namemi tamamiyle okumamı adalet namına sizden istiyorum. Salisen, her bir hükümette muhalifler var. Asayişe ilişmemek şartıyla kanunen onlara ilişilmez. Ben ve benim gibi dünyadan küsmüş ve yalnız kabirine çalışanlar. Elbette 1350 senede ecdadımızın mesleğinde ve Kur'anımızın dâire-i terbiyesinde ve her zamanda 350 milyon müminlerin takdis ettiği düsturlarının müsaade ettiği tarzda hayatı bakiyesine çalışmayı terk edip gizli düşmanlarımızın icbariyle ve desiseleriyle fani ve kısacık hayatı dünyeviyesi için sefihane bir medeniyetin ahlaksızcasına belki bir nevi bolşevizmde olduğu gibi vahşiyane kanunlara Düsturlara taraftar olup onları meslek kabul etmekliğimiz hiç mümkün müdür? Ve dünyada hiçbir kanun ve zerre miktar insafı bulunan hiçbir insan bunları onlara kabul ettirmeye cebretmez. Yalnız o muhaliflere deriz: bize ilişmeyiniz, biz de ilişmemişiz. İşte bu hakikata binaendir ki Ayasofya'yı puthane ve meşiati kızların lisesi yapan bir kumandanın keyfi kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar değiliz ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz ve bu yirmi sene işkenceli esaretimde eşedli zulüm şahsıma edildiği halde siyasete karışmadık, idareye ilişmedik, asayişi bozmadık. Yüz binler nur arkadaşım varken, asayişe dokunacak hiçbir vukuatımız kaydedilmedi. Ben şahsım itibariyle hiç hayatımda görmediğim bu ahir ömrümde ve gurbetimde şiddetli ihanetler ve damarıma dokunduracak haksız muameleler sebebiyle yaşamaktan usandım. Tahakküm altındaki serbestiyetten dahi nefret ettim. Size bir istida yazdım ki, herkese muhalif olarak, ben beraatımı değil, belki tecziyemi talep ediyorum ve hafif cezayı değil, sizden en ağır cezayı istiyorum. Çünkü bu emsalsiz, acip muameleden kurtulmak için ya kabre veya hapse girmekten başka çarem yok. Kabir ise, intihar caiz olmadığından ve ecel gizli olmasından şimdilik elime geçmediğinden, beş altı ay tecrid mutlakında bulunduğum hapse razı oldum. Fakat bu istidayı, masum arkadaşlarımın hatırları için şimdilik vermedim. Rabian, benim bu otuz sene hayatımda ve yeni sayıd tabir ettiğim zamanımda, bütün Risale-i Nur'da yazdıklarım ve şahsıma temas eden hakikatlarının tasdikiyle, ve benimle ciddi görüşen ehl-i insaf zatlarının ve arkadaşların şehadetleriyle iddia ediyorum ki, ben nefs emmaremi, elimden geldiği kadar hotfuruşluktan, şöhretperestlikten, tefahurdan men'e çalışmışım. Ve şahsıma ziyade hüsnü nur talebelerinin, belki yüz defa hatırlarını kırıp cerh etmişim. Ben mal sahibi değilim, Kur'an'ın mücevherat dükkanının bir biçare dellalıyım dediğimi, hem yakın kardeşlerimin tasdikleriyle, ve emarelerini görmeleriyle ben değil dünyevi makamatı ve şan ve şerefi şahsıma kazandırmak belki manevi büyük makamat faraza bana verilse de fakat hizmetteki ihlasıma nefsimin hissesi karışmak ihtimaline binaen korkarak o makamatı da hizmetime feda etmeye karar verdiğim ve fiilen de öylece hareket ettiğim halde Mahkemeyi âlinizden güya en büyük bir siyasi mesele gibi bana karşı bazı kardeşlerimin nurdan istifadelerine manevi bir şükran olarak ben kabul etmediğim halde pederinden çok fazla hürmet etmesini medar sual ve cevap yaptınız. Bir kısmını inkara sevkettiniz ve bizi hayretle dinlettirdiniz. Acaba kendi razı olmadığı ve kendini layık bulmadığı halde başkaların onu met etmeleriyle o biriçaireye bir suç tevehüm edilebilir mi? Hamisen, kat kat'îyen size beyan ediyorum ki, hiçbir cemiyetçilik ve cemiyetler ile ve siyasi cereyanlarla hiçbir alakası olmayan nur talebelerini, cemiyetçilik ve siyasetçilikle itham etmek, doğrudan doğruya 40 seneden beri İslamiyet ve iman aleyhinde çalışan gizli bir zındıka komitesi ve bu vatanda anarşiliği yetiştiren bir nevi Bolşevizm namına, bilerek veya bilmeyerek bizimle bir mücadeledir ki, üç mahkeme cemiyetçilik cihetinde bütün nurcuların ve nur risalelerinin beraatlarına karar vermişler. Yalnız Eskişehir Mahkemesi, tesettür nisa hakkında bir küçük risalenin bir tek meselesini, belki bu gelen cümleyi. Mesmuatıma göre, merkez hükümette bir kundura boyacısı, çarşı içinde bir büyük adamın yarım çıplak karısına sarkıntılık edip, o acip edepsizliği yapması, tesettür aleyhinde olanın hayasız yüzüne şamar vuruyor diye, eskiden yazılmış cümle sebebiyle, bir sene bana ve 120 yirmi adamdan on beş arkadaşıma altışar ay ceza verdiler. Demek şimdi Risale-i Nur'u ve şakirtlerini itham etmek, o üç mahkemeyi mahkum etmek ve itham ve ihanet etmek demektir. Sadisen, Risale-i Nur ile mübareze edilmez. Onu gören bütün ulema İslam, Kur'an'ın gayet hakikatlı bir tefsiri, yani hakikatlarının kuvvetli hüccetleri ve bu asırda bir mucize-i maneviyesi ve şimalden gelen tehlikelere karşı bu millet ve bu vatanın bir kuvvetli seddi olduğundan, mahkemeniz bunun talebelerini bundan ürkütmek değil, belki hukuku u noktasında tergib etmek bir vazifeniz biliyoruz ve onu sizden bekliyoruz. Millete, vatan’a, asayiş’e muzır dinsizlerin ve bazı siyasi zındıkların kitaplarına ve mecmualarına hürriyeti ilmiye serbestiyetiyle ilişilmediği halde masum ve muhtaç bir gencin imanını kurtarmak ve suy ahlaktan kurtulmak için nura talebe olması elbette değil bir suç, belki hükümet ve maarif dairesi teşvik ve takdir edecek bir halettir. Son sözüm, Cenab-ı Hak hakimleri. Adalet-i hakikiyeye muvaffak etsin. Amin deyip Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Elhamdülillahi rabbil âlemin'dir. Son sözüm. Heyet-i hakimeye beyan ediyorum ki hem iddianameden hem uzun tecridlerimden anladım ki bu meselede en ziyade şahsım nazara alınıyor ve şahsımı çürütmek maslahat görülmüş. Güya şahsiyetimin idareye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 şahsımın çürük olduğunu yüz defa söylediğim ve aleyhimde olanlar her vesileyle yine şahsımı çürüttükleri halde ehli siyaseti evhamlandıracak derecede tevecühü amm'e'ye karşı fayda vermediğinin sebebi imanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyacı katı ile bazı şahıslar lazımdır ki hakikatı hiçbir şeye alet etmesin, nefsine hiçbir hisse vermesin, ta ki imana dair dersinden istifade edilsin, kanatı katıya gelsin. Evet, hiçbir zaman bu zeminde bu zaman kadar böyle bir ihtiyacı şiddet olmamış gibidir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 Teveccüh-ü âmenin hikmetini şimdi bildim. Hikmeti de şudur. Risale-i Nur'un hakikati ve şakirtlerinin şahs-ı manevisi, bu zaman ve zeminde o şiddetli ihtiyacın yüzünü kendine çevirmiş. Benim şahsımın hizmet itibariyle binden bir hissesi ancak bulunduğu halde, o harika hakikatin ve o halis muhlis şahsiyetin bir mümessili zannedip, o tevecühü gösteriyorlar. Gerçi bu teveccüh hem bana zarar, hem ağır geliyor hem de hakkım olmadığı halde, hakikat-ı nuriyenin ve şahsiyet-i maneviyesinin hesabına süküt edip, o manevi zararlara razı olurdum. Hatta İmam-ı Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam Kuddise sırruhu gibi bazı evliyanın, ilham-ı ilahiyle bu zamanımızda, Kur'an-ı Hakimin mucize-i maneviyesinin bir aynesi olan Risale-i Nur'un hakikatına ve halis talebelerinin şahs-ı manevisine, işaret-i gaybiye ile haber verdikleri için de,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 Kabir kapısındaki çürük şahsımı çürütmeye ihtiyaç yok ve bu kadar ehemmiyet vermeye de lüzum yok. Fakat Risale-i Nur ile mübareze edemezsiniz ve etmeyiniz. Onu mağlup edemezsiniz. Mübarezede millet ve vatana büyük zarar edersiniz. Fakat şakirtlerini dağıtamazsınız. Çünkü hakikatı Kur'aniyenin muhafazası yolunda 40-50 milyon şehit veren bu vatandaki geçmiş ecdatlarımızın ahfatlarına bu zamanda hakikatı Kur'aniyenin muhafazası ve alemi İslamın nazarında eskisi gibi dindarane kahramanlıkları terk ettirilmeyecek. Zahiren çekilseler de o halis şakirtler, ruhu canıyla o hakikata bağlıdırlar ve o hakikatin bir aynesi olan Risale-i Nur'u terk edip. O terikle vatan ve millet ve asayişe zarar vermeyeceklerdir. Son sözüm ve ente vallahu fekul hasbiyallahu la ilahe illahu alayhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.